Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillahi ve ba'an. Faslun en nifas. Kadınlardan üç türlü kan geliyor demiştik. Hayız kanı vardı. istihaze kanı vardı. Bir de nifas kanı var. Hayız kanı normal ayın belli günlerinde geliyordu. Rahimden geliyordu. Özür kanı nifas, istihaze kanı özür kanıydı. Erkekleri de o bağlamda anlatmıştı. Özür sahibi olanları. Bunlar her vakitte bir defa abdest alıyorlardı. E, Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre vakit çıkınca bunların abdesti bozuluyordu. Yeniden bir daha abdest almaları gerekirdi. E, fakat o vakit içinde diledikleri kadar namaz kılabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorlar. Abdestle yapılan diğer ibadetleri özür sahibi olanlar, sahibi özür olanlar yapıyorlardı demiştik. Peki nifas doğumdan sonra gelen... Ee, kan. Ad-damu al akib al-vilade. Viladetten sonra gelen kan wala hadda li'qallihi. Azının bir sınır yok. Peki hayızla alakalı azda bir sınır vardı. Ne kadardı? 3 gün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akalluhu 3 eyyamin ve aktaruhu 10 eyyamin buyurmuştu. Peki neden şeriat orada? Altta üç gün sınır tayin etti de hayızda et, nifasta tayin etmedi. Hayızda alt sınır var üç gün. Peki nifasta yok. Neden nifasta yok? Çünkü nifasta gerek yok. Doğum var. Doğum var muhtemeldir ki doğumdan sonra kan gelir çocukla beraber gelir. E, geliyorsa gelmiyorsa ama ihtiyaten hiç kan gelmese bile yine gusül abdesti alır kadın. Hiç kan gelmedi artık onun nifası yoktur. Gelmiyorsa, o kırk gün içinde o kadın namaz kılar oruçlarını tutar. Fakat hayızda böyle bir alamet olmadığından gelen bir şey olmadığından çocuk vesaire siz ona bir alt sınır tayin etmeniz gerekiyor. Onu da e, bu hadisten hareketle üç gün olarak Ebu Hanife tayin ediyor İmam Şafii'de. Bir gün alt sınır, Şafii'de üst sınır on beş gün. Ve ekseruhu erbaune yevmen üst sınırı 40 gündür, 40 güne kadar gördüğü kan, lohusa kadının lohusa kadının e, lohusalık kanıdır. Eğer 40'i geçiyorsa o özür kanıdır. Yani takgudun nufusa 40 ne yuman illa antara tuhren kabl edeli 40 güne kadar lohusalık kanı diyoruz. Ve iza cayız deme 40 ve onunla gadaun, fazaide tu aliyah istehadaun. Şimdi kadın Kan cevaze Deul arabba yine 40 günü geçiyor geçtiğinde ne yapacak aha adetun o kadının da adeti olduğu halde 40 günü geçiyorsa adet ne önceki doğumda 25 gün kan görmüştü 25 gün ama devam ediyor kan 30 35 40'a geldi hala devam ediyor 45'e gelince ne yapacak o 25 günden sonra gördüğü kan 25 adetiydi önceki doğumda. 25'ten sonra gördüğü kan ona özür kanı hükmü verecek, kılmadığı namazları kılacak. E, oruç tuttuysa orucunu e, efendim e, tutacak mı? Özür hali olduğundan dolayı zaten tutmuyordu kendini nefazlı kabul ediyordu. Oruç tuttuysa, 25'ten sonra tuttuysa hala 45-50 kan devam ediyor. 25'ten sonra özürlü kabul edildiğinden oruç tutması normalde haramdı ama acaba ne olur diye tuttuysa e, o oruçları bir daha tutması gerekmez. Neden? Çünkü o özür sahibidir. 25 günden sonra, 25 günden sonra. Anlaşıldı burası. Yani bir kadın 40 güne kadar kan gördü, lohusalık kanı. Ama bir kadın Birinci doğumda 25 gün kan görmüştü. ikinci doğumda 50 gün, 60 gün oldu. Hala kan görmeye devam ediyor. Ne yapacak? 25 günden sonrası için kendisini o kadın özürlü kabul edecek kardeşim. Tutmadığı, kılmadığı namazları kılacak. Neden? Özürlüye namaz farzdı. Lohusa kılmayacaktı. Özürlüye farzdı. Peki, fezzaidetu aleyha istahazetun 40'ı geçtiyse ya fezaidatu alayha ala ayi şeyin ala'l adate adeti geçti geçenleri eğer 40'tan fazla kan gördüyse 25 adetiydi 25'ten sonra gördüklerini istahze kabul edecek ve illem yukul laha adatum fenifasuha 40 peki kadın ilk doğumunda 60 gün oldu, hala kan görüyorsa bunun adeti ne kadar olacak? Nifası ne kadar olacak? Bunun nifası ne kadar olacak? 40 gün olacak. 40 günden sonrası özür kandır artık. 40 günden sonrasını özür kabul edecek. İlk doğumunda 60 gün oldu, hala kan gören kadın. Peki, kadın ikiz yaptıysa bunun nifası ne zaman başlayacak? İmam Muhammed'e göre... İkinci doğumda Ebu Hanife'e göre birinci doğumda ee, yani birinci çocuk dünyaya geldiğinde ikiz yapıyor ya arada zaman var peki İmam Muhammed ikinci doğum esas alıyor birinci çocuğun doğması ile ikinci çocuğun doğması arasındaki kanı ne kabul ediyor özür kanı istihaz kanı One nifasu fittau emein'i akibel awal fittau emein ikiz çocuklardaki nifas... Akıbe'l-Evvel, birinci doğumdan sonra e, وَالسَّقْتُ الَّذ۪ي سَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ وَلَدُونَ وَالسَّقْتُ الَّذ۪ي bazı بَعْضُ خَلْقِهِ e, Sak nedir? Düşük. Düşük. Anne düşük yaptı. E, ama öyle ki اِسْتَبَانَ bazı halkihi Bazı organları ortaya çıkmış. Tamamı değil de işte tırnakları, parmakları vesaire oluşmaya başlamış. Bunlar ne zaman oluşmaya başlar? 40 günde. Müslüm'ün rivayet ettiği hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. İza marra bin nutfeti sintani ve 40 leylen Allahu ileyha meleken fesawvarha ve halaka sem'aha ve basaraha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nutfen üzerinden 40 gün geçince Cenabı Hak ona bir melek gönderir. Melek onun işte kulağını, gözünü, derisini, organlarını yaratır. Yani bu bir takım organların ortaya çıkması demek. 40 günü geçen bir çocuk anne karnından düşerse efendim bu da çocuk kabul edilir. Dolayısıyla bu kadın eğer e, boşanma iddeti bekliyorsa hani doğumla boşanma iddeti sona eriyordu. Bu kadının iddeti bununla beraber bitmiş olur diyoruz ve böyle bir çocuk dünyaya getiren kadın yani düşük yapan bir kadın rahiminden kan gelirse o ne kanı olur? Loğusalık kanı olur. Nifas kanı olur. Neden? Çünkü bazı organları yaratıldığından dolayı e, çocuk düşmüş kabul ediyoruz ve de Efendim bu kan loğusalık kanıdır diyoruz.